Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu hizmette paylaşım. Aleyküm selamun rahmetullahi ve berekatüm. Müslümanları birbirine sevdirecek, kaynaşmalarını sağlayacak, birbirlerine karşı muhabbetlerinin oluşmasını, saygı ve sevgi bağlarını pekiştirecek davranışlardan birisi de topluluk içinde yaşayan fertlerin yaşadıkları cemaat ve cemiyet içerisinde aktif roller üstlenmeleri hizmet edilmesi gereken yerlerde hizmetten kaçmamaları işin ucundan tutup o toplumun bir ferdi olduklarını her durumda ispat etmeye hazır bulunup çekingen davranmamaları ve devam arz eden bir aktivite içerisinde olmaları gerekmektedir. Eğer bu şekilde davranırsak ne olacak? Birbirimize karşı Muhabbetimiz daim olacak. Çünkü işler bir kişinin üzerine yüklenip diğerleri bundan muaf olduklarını sanmayacaklar. Böyle yürür giderse işlerin döndüğü, üzerine döndüğü kimse ne yapacak? Subhanallah. Kardeşim ben burasının hizmetkarı mıyım? Bütün işler benim üstümde duruyor. Öteki adam ne yapıyor? Geliyor misafir gibi gelip gidiyor. Şeytan buradan dürtecek. Halbuki o, o kardeşimiz ne yapıyor? Kendi isteğiyle kardeşlerine hizmet etme duygusu içerisinde canla başına hizmet ediyor. Ama şeytan aramıza buz, nifak, kin, çıkak sokacak. Nasıl sokacak? Buradan. Hep ben varım burada? Bunlar benim üstümde de efendime söyleyeyim başkaları buna ne yapmıyorlar? Müdahil olmuyorlar dedirtmemek için herkes ne yapacak? bu cenazenin altına girip omuz verecek cenaze kimseye ağır yük olarak tek başına kalmayacak. Evet. Bu konuda Rabbul Alemin olan Allah azze ve celle Bakara Suresi 148. ayette "Öyleyse siz de ey müminler hayır işlerine koşun ve bu konuda birbirlerinizle yarış edin." buyuruyor. Burada Allah için hayır için toplandık. Şimdi bakacağız bu hayır işlerinde nasıl birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bu işi en güzel şekilde omuzlayıp götürmemizin şeklini, şemailini öğreneceğiz. Ve bu hayır işinde yarışırken de şeytanın aramıza kin ve nefret tohumları ekip dökmesine, bizi bu hayırdan alıkoymasına sebebiyet verecek durumlara engel teşkil edeceğiz. Evet. Rabbimiz yine Azze ve Celle o halde boş durmayın. Hayırlı işlerde yarışın. Nihayet hepinizin dönüşü Allah'adır yani yaptıklarınızın karşılığını ondan alacaksınız demek bu dönüşünüz Allah'a dönüşümüz Allah'a da ne olmuş Allah yaptığınız hayra karşı ikram edecek yaptığınız şerre karşı da cezalandıracak manasıdır bu bu ayeti kerime Maide surası El İmran surası ve El Müminun surelerinde nedir bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de al İmran suresi 114. ayeti kerimede ve yusarigun fil khairat, ve yusarigun fil hayrat hayırda yarışanlar ile Kalem suresi 12. ayette, mnain lil khair mennaillil hayr hayrı engelleyenler arasındaki mücadeleden söz eder, bahseder bu iki ayeti kerimede evet kardeşlerim şimdi hayrın ne demek olduğunu açıklayacak olursak hayır insanların iyiliğine olan herkesin kabul ettiği tüm güzellikleri olumlu davranışların kendisinde toplandığı her şeyin ismidir. Hayır. Hayır, istenilen, arzu edilen, değerli, dünya ve ahirette faydalı, yarayışlı olan her şeyin ismidir. Hayır, ister bir davranış, ister ibadet, ister mal yönünden olsun, dünya ve ahirete dair faydalı olan arzu edilen şeyler demektir ibadet iyilik etmek Allah Azze ve Celle yolunda harcamak infak etmek malı faydalı kişiye sevap ve şeref kazandıran şeyler iyi ve davranış iyi ve faydalı olan davranışlar rağbet edilen tercihler olduğundan hepsi hayırdır yukarıda sayılanlar. Evet. Hayır, kişinin kendisine istediğini başkaları için de istemesidir. En kısa tarifi. Hayırı men etmek ise, Şimdi han dedi Allah Azze ve Celle hayırda yarışanlar ve hayırı men edenler diye. Şimdi ne yaptık? Hayır ne olduğunu açıkladık. Şimdi de hayır men edenler, bu nasıl oluyor? Kim söylüyor ki ben hayır men ediyorum diye. Var mı böyle ben hayır men ederim? Hayırı men edicidir falanca diye. Hayır. Suçu samur kürk yapmışlar. Kimse sırtına geçirmemiş. Ama insanların davranışları nedir? Hayırlı yahut da şerlidir diye ikiye ayrılmıştır. Bunu da Allah ayırmıştır. <gülüyor> evet. hayır men etmek ise herkes için geçerli olan iyilik ve güzellikleri Allah'ın Celleşanuhu yapın diye emrettiklerini kişinin kendi yapmaması kişinin kendisinin yapmaması ya da başkalarına yapmaları için izin vermemesi o iyiliklerin yapılmasına kötü davranışıyla engel olması çünkü önemli bir şey bu Hayrı men etmek ise herkes için geçerli olan iyilik ve güzellikleri Allah Azze ve Celle'nin yapın diye emrettiklerini ki bu yapmayın diye nehyettikleri de var. Kişinin kendisi yapmaması ilk etapta hayrın engeli kişinin yapmaması emirleri yapmaması ya da başkalarına yapmaları için izin vermemesi. Hem kendisi yapmıyor hem de yapılsın bu hayır diye izin de vermiyor. Yahut da o iyiliklerin yapılmasına kötü davranışlarıyla engel olması. Nasıl? Arslan'dan ben ne yaptım? Borç aldım. Ama borcu inkar ettim üstüne yattım. Bir kötü davranış sergiledim mi? Sergiledim. Mustafa da geldi Arslan'dan ne yaptı? Para istedi. Arslanın ağzı bir defa. Benden e, bana verdiğini alamadı. Ben ona ödeyemedim. Mustafa muhtaç olduğu halde Mustafa'ya ne dedi? Veremeyeceğim dedi. Ben kötü davranışımla hayrın yapılmasına engel teşkil ettim mi? İşte hayrın, engel, hayrın e, işlenilmesine engel teşkil etmenin üçüncü şıkkı da bu. Evet kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuştur. O zaman insanlara ve din kardeşlerimize faydalı olmanın, onlara hizmet etmenin yollarını aramalı ve bu yolda fedakarlıklara katlanmalıyız. Öyle ya insanlara en çok hayırlı olan kimse, en çok hizmet edense hizmet etmenin yollarını aramalıyız. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz hiç kimseyi kendisinden üstün tutmazdı. İsterse bu Arap'ın en şereflisi olsun Hz. Ebubekir Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum ecma'in gibi kabilevi cihette en şerefli kabilelere müntesip olsun. İsterse Köle durumunda olup, köle durumunda olup da sosyal itibarı olmayan bir arkadaşız, ashabı olsun. Kendisini ne yapmazdı? Üstün tutmazdı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi göreceğiz. <gülüyor> bir yolculukta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber yola çıkıyorlar. Yolda onlarda insan karınlara acıkıyor, ihtiyaç hissediyorlar, bir yerde konaklıyorlar. Tabi o zamanın yiyeceği sadece et, ama taze et, ama kurutulmuş et ve bunun yanında da hurma. Herkes ne yapıyor? Bağırcığında ne varsa çıkarıp ortaya koyuyor. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şunu şunu şunu hayvanlar da kesin. Sahabe-i kiramdan hemen bir tanesi diyor ya Rasulullah ben çok diyor güzel keserim. Bir başka birisi çıkıyor Yağrasla ben kasabım diyor Çok güzel ne yaparım Eti hayvanın derisinden Çıkarırım delmeden Neden delmeden çıkarırım diyor Çünkü hayvanların derisi O günde Çok kıymetli Neden çünkü su tulumu için Kullanılıyor şimdiki gibi Bakraçlar makraçlar şunlar bunlar yok yani Su tulumuyla şey hayvanların sırtına Çıkan derilerle ne yapıyorlar Suları taşıyorlar bir başkası çıkıyor ya Resulullah diyor ben eti diyor o kadar güzel şekilde diyor ayırırım ki kemiğinden kemiği de diyor kırmam. Çünkü kemik küçük küçük parçaya <gülüyor> ayrıldığında et yerken ne olur insana e, hoş gelmez. Ya Resulallah sana bir çartak yapalım sen de orada istirahat buyur bizi seyret. Nasıl çalışıyoruz biz Allah için deyince... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben de diyor çok güzel odun toplarım. Hadi sizler efendime söyleyeyim işe koyulun bakalım. Nasıl beceriklisiniz ben size not vereceğim demiyor Resulullah Aleyhisselam. Vesselam. Ben de diyor odun toplarım. Bak arkadaşlarından ashabından kendisini ne yapmıyor? Soyutlamıyor üstün görmüyor. Onları çalıştırıp da kendisi istirahat etmiyor. <gülüyor> evet. Hemen ilave ediyor Resulullah Aleyhisselam. Ben de diyor çok güzel odun toplarım. Bak basit de olsa bir iş yapıyor, işin ucundan tutuyor. Ümmetini hizmet ettirip kendisi istirahate çekilen bir idareci olmak istemem diyor Resulullah. Subhanallah. Evet kardeşlerim, İslam'da ırki ve şahsi üstünlük yoktur. Birilerine ayrıcalıklı davranmak da yoktur. Aman bu otursun. Neden? Bu falanca kabileden. Aman şu otursun. Neden? Bu Allah dostu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan büyük Allah dostu yok var mı? En büyük Allah dostu Resulallah. Ona dendiği halde ya Resulallah sen otur istirahat et. Hayır demiş. Ne yaparım? Ben de odun toplarım. Ben sizi kendimle ne yapmam? Ayrıcalıklı görmem. Onun için kardeşler, hükümdar askerine, efendi hizmetçisine, Allah'a, çevreye ve insanlara karşı sorumluluklarda eşit tutulmuştur. ''Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyyeti'' Peygamberimiz buyurmuş. Hepiniz çobansınız, hepiniz de güttüğünüzden mes'ulsünüz. Yani mes'uliyet duygusuyla ne yapacak kişi mücehhez olacak, ona göre davranacak. Evet, şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan verdik bir misal. Ondan sonra sahabe-i kiramdan verelim. Bizim işimiz, gücümüz elhamdülillah dini ve dünyevi meselelerimizde Kur'an ve sünneti konuşturmak. Sahabe-i kiramın hayat tarzlarını ne yapmak? Kendimize numune-i imtisal tutmak. Ömer radıyallahu anhu'ya haber gönderiyorlar Kudüs. Kudüs'teki din adamları. Ya Ömer gel Kudüs'ün anahtarını biz sana teslim edeceğiz. Ömer radıyallahu anhu da yanında hiç bekçisi, polisi efendime söyleyeyim e, koruması olmadan sadece kölesini ne yapıyor? Alıyor bir devesi var. Koskoca İslam devletinin reisi bu halife. Sipsivri iki kişi çıkıyorlar. Efendim Medine-i Münevvere'den Kudüs'e gidiyorlar. İki kişi. Allah'tan başka korktukları kimse yok. Yolda belirli bir zaman Ömer biniyor radıyallahu anhu. Belirli bir zaman kölesi biniyor radıyallahu anhu. Allah bu celle şanuhu ne yapacak? Ömer'in radıyallahu anhunun adaletini ortaya çıkaracak, bize numune addedecek Ömer'i. Tam Kudüs'ün kapısına geliniyor. Ömer'in inmesi kölenin binmesi zamanı geliyor. Dereye ortaklaşa ortaklaşabiliyorlardı ya. Ömer'in sırtında bir cübbe yedi tane yamalık var üç tanesi deri parçası Halife-i Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'ü teslim almaya gidiyor <gülüyor> subhanallah ağlasak mı gülsek mi yani köle Ömer'e diyor ki ya Ömer sen diyor halifesin bu insanlar diyor debdebeye aşağıya bakıyorlar ben bir köleyim. Ben şimdi bineceğim, gideceğim. Halife kölemin halife, devemin yularını tutacak. Aleyküm selamun raktan. Kudüs-ü şerife bu şekilde gireceğiz. Vallahi diyor olmaz. Sen diyor Allah'ın Resulünün diyor halifesisin. Sen diyor buraya Kudüs'ü teslim almaya diyor geliyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Allah'a yemin olsun diyor köleye deveye diyor sen bineceksin. Bunlar diyor görecekler Allah Subhanahu ve Teala ümmeti Muhammed'e nasıl adil olmalarını emretti ve adaleti biz burada ne yapacağız? İhsas edeceğiz. Ya Ömer yapma. Bin deveye, Deveye zorla bindiriyor köleyi. Ve devenin yularını tutmuş beraberce giriyorlar. tabi insanlar, kahamlar, papazlar, devlet yöneticileri, efendimeğim, din adamları, cin adamları, artık ne varsa o zamanın şeyi insanlar arasında. Herkes ne yapıyor? Çeşitli hediyelerle, çeşitli efendimeğim ikramatla çıkıyorlar. Bir baksalar ki kara kuru bir adam devenin üstünde, baba yiğit bir adam ne yapıyor? Onu şey diyor. Ömeri tarayanlar bakıyorlar ki Ömer deveci olmuş efendime söyleyeyim marsık gibi bir kişi devenin sırtında ne yapıyor? Geliyorlar Ömer'e mi ikram etsinler? ikramatı çünkü yoldan geliyor adam susamış acıkmış yoksa devenin sırtındaki köleye mi? bilemiyorlar ve ne yapıyor? Ömer radıyallahu anhu ta Kudüs-ü Şerif'in Ortasına gelinceye kadar hiç kimseye iltifat etmeden sanki deveci bir çobanmış gibi ne yapıyor? Devenin yularını tutuyor, getiriyor, ıktırıyor deveyi, e, Mescid-i Aksa'nın yanına orada hallediyor meselesini. Allah kardeşler, işte İslam bu mübarek insanların elinde yüceldi bize kadar geldi. Eğer biz onların hayatlarını kendimize numune addedersek... Vallahi bizden sonra çocuklarımıza, torunlarımıza aldığımız ter taze şekilde ne yapacak? Teslim olunacak. Onların vazifelerini yaptıkları gibi biz de vazifelerimizi yapmış olacağız Allah'ın huzuruna. En azından ya Arap yaptık, yapmaya çalıştık diyeceğiz. Eğer bunu deruhde edip de onlardan aldığımız güzelliği yaşayarak, yaşatarak kendimizden sonrakilere tevdi edemezsek Allah Azze ve Celle'nin elinden kurtulamayacağız evet bizim inancımıza göre kültürümüzde kişilerin birbirlerine karşı soy, sopla sosyal durumlarıyla cisim ve şekilleriyle üstünlükleri ve imtiyazları yoktur Hazreti Ömer radıyallahu anhu'yu gören heybetinden korkuyordu. 2 metre 20 santim boyu vardı Hazreti Ömer'in. Buna rağmen ben halifeyim demedi. Ne yaptı? Kölesini adalet üzere devesine bindirdi ve kölenin yediciliğini yaparak Kudüs-ü Şerif'e girdi. Ve burada da adaletini gösterdi. Onun için Ömer'ül Adil dendi ona. Ömer'ül Adil. Adaletli Ömer. Ömer. Evet kardeşlerim, ancak insanlar arasında iman, ahlak, alim, cömertlik, mertlik, ıhlas ve ibadette üstünlük söz konusudur. Bunun dışında Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler birbirlerine. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın, Arap olmayana takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Ben hocayım, oturayım, sizler çalışın, taşırın, pişirin, gelin bana hizmet edin, böyle bir şey yok. Evet, kardeşlerim, sözü şuraya getirmek isterim. Biz burada bir aile gibiyiz. Beraberce yiyoruz, içiyoruz, ders dinliyoruz. İcabında geceleyin, burada konaklıyoruz. Allah Azze ve Celle yeni yapılan mescidimizi bize mübarek kılsın. Tez günde oraya intikal edip de birkaç hafta sonra dersi orada yapmayı bize nasibi bir eylesin. Ama burada görmüş olduğum birkaç eksikliği inşallah orada ne yapmayalım? Yapmayalım. Evet. Bütün bunlar için bazı bir takım maddi ve manevi ve yapılması gereken işler de ortaya çıkmakta. Hani bu yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, harcıyoruz. Sıralayacak olursak bunları, tabii bunlar sadece bizim için geçerli değil. Bütün topluluklar için geçerli. Yani sadece bizim cemaatimiz, bizim kardeşlerimiz için geçerli değil. Biz burada ders yapıyoruz, internete veriliyor. Herkes bunu dinliyor. Yani herkes üzerine düşen vazifeyi e, anlasın, ona göre hayatına bir yön versin diye bunları ne yaptık? Sıraladık. Benim görmüş olduğum meseleleri ben sıralayacak olursam, Birincisi, yiyecek, içecek ve diğer mutfak masrafları burada olmakta. Bu mutfak masrafları, görüyorum ki bir iki kardeşin üstünde dönüyor. Allah hakkı için burada ne yapalım? Omuz verelim meseleye. Ha şimdi şu olabilir, çalışmayan kardeşlerimiz olabilir. Maddi durumu yerinde olmayan kardeşlerimiz olabilir. Onlar da ne yapsınlar? Yapacakları durumlarda yardım edebilirler. Tebessüm bile sadakadır peygamber efendimiz buyuruyor aleyhisselam. Yani herkesin yapacağı bir iş var. <gülüyor> Kimisi maddi şekilde ne yapar? Ortaya çıkar. Kimisi bedeni şekilde ortaya çıkar. Ama kimisinin maddesi ve bedeni şekilde davranacak durumu yoksa o da teşvik eder. Hadi göreyim seni der. Teşvik eder. Onun elinden de o geliyor. Onu da öyle yapsın. Evet. Bu gibi hallerde herkes gücünün yettiği kadar bu işlerin giderilmesi hususunda müdahil olmalıdır. İkincisi yemek yedikten sonra temizlik ve bulaşık işlerinin ortaya çıkması bu durumda gözde gözüken bir şey. Bu da Belirli bir kişinin, birkaç kişinin üstünde sanki e, dönen bir durum gibi bakıyoruz. Bulaşığı hep aynı kişiler yıkıyor. Çay bardaklarını hep aynı kişiler yıkıyor. Yani bu insanlar Allah için yapıyorlar ve cani gönülden yapıyorlar. Buna kaniyim, eminim. Ama şeytan bizim boşluk taraflarımızı aramakta. Bu işlerde... ...çalışan arkadaşlar... ...şöyle diyebilirler yarın ...demezler ama şeytan getirir aklına... ...ne diyeceğiz o zaman? Ne diyeceğiz o zaman? Ya hep ben mi yapacağım bunları? Kardeşim efendime söyleyeyim... Evet... ...burada devamlı şekilde... Allah razı olsun maddi ve manevi şekilde performans gösteren arkadaşlara şeytan iğva verebilir. Ne bu be? Hep biz miyiz ya? Biz burada çırak mıyız? Biz burada efendime söyleyeyim hizmetkar mıyız? Deyip kardeşi ne yapabilir? Şeytan kandırabilir. Birbirimize karşı birbirimize karşı düşmemize sebebiyet verebilir onun için ne yapacağız kim anlıyor şeyden makineyle süpürmekten gördüm ki burada çay dökülmüş şeker dökülmüş etraf kirlenmiş ki insanın olduğu yerde ne yapacak toz toprak olacak küçük şeyler düşecek Kimseye sor, sormadan onu ne yapacak? Temizleyi verecek. O zaman Mustafa diyecek ha. Demek ki herkes burasını ne yapıyor? Sahiplenmiş. Burasını kendi evi gibi tutuyor. O herkes gidiyor. Ben bir saat burada temizlik yapıyorum. Bunu demeyecek. Deyamayacak. Ama şimdi herkes burada yer içeride. Efendime söyleyeyim çekip giderse kimse pazar masrafına katkıda bulunmazsa kimse burada söyleyeyim tuvaletleri abdest aldığımız yeri temizlemezse ne diyecek adam? Kardeşim ben buradan maaş almıyorum bir şey almıyorum e, devamlı ben yapıyorum devamlı ben yapıyorum devamlı ben yapıyorum vallahi kendi amel defterimi dolduruyorum ama şeytanın işine vazifesine amellerimizi iptal etmek ve aramıza düşmanlık sokmak. Herkes bu işin ucundan tutarsa şeytan buraya ne yapamayacak burnunu sokup müdahale edemeyecek Şeytan gelmesin aramıza. Ama şeytan gelmesin aramıza demek de şeytan gelmemiş olmuyor. Şeytanın buraya gelmesine engel teşkil edecek davranışları hayatımıza adapte edelim. Şeytan buraya gelemeyecek. Zaten hepimiz euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz günde kırk defa. Yani hem maddi hem manevi şekilde ne yapmayacağız? Şeytanın buraya gelmesine engeller koyacağız. Evet. Bu sadece bizim derneğimizle, sadece bizim kardeşlerimizle alakalı bir şey değil. Toplum içinde e, uyulması gereken durumlar zaten bunlar. Evet. Bu işleri tekrar kardeşlerim gözden geçirelim. Allah'ın izniyle ne yapalım? İş bölümü yapalım. Herkes burada ne yapsın? Ne yapacağını bilsin. Sırayla Münavebe usulüyle bu olsun. Yani herkes sevap kazansın. İşimiz sevap kazanmak ya. Hep yemekle sevap kazanmayalım. Biraz da yedirmekle sevap kazanalım. Çalışmakla sevap kazanalım. Evet. Bu konuların daha iyi organize edilmesi için kimseye yük olmamak kastıyla döner sermayemiz olmalı. Böyle bir düşünce içinde davranmamız gerektiğini hissetmekte ve bu durumu size sunmayı bir vazife addettim kendime. Ben de bu cemaatin bir ferdiyim, ben de aynen bunları yapmakla mükellefim. Evet, bunu hep beraber hayatımıza tatbik etmek yine bize kalıyor. İşte size hayırda yarışma imkanı, hani hayırda yarışın dedi ya Allah işte imkan hadi yarışın. İşte size sevap elde etme imkanı ve kardeşlerimizin kalbini kazanma reçetesi. Evet, insanlara herhangi bir şekilde hizmet etmek, onlara faydalı olmak ve yine herhangi bir surette onları sevindirmek, mukaddes dinimiz İslamiyet'te büyük sevaplar kazanmaya vesiledir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam efendimiz buyurmuşlar bu Tabarani rivayeti. Allahu Teala Azze ve Celle'nin en çok sevdiği iş elbise vererek veya aç olanı doyurarak yahut başka bir ihtiyacını karşılayarak mümini sevindirmek. Ya elbise vereceksin, yoksulu giydireceksin ya Fakiri doyuracaksın o da herhangi bir işini göreceksin. Elhamdülillah biz hiçbirimiz miltü milyarder değiliz. Hani belki hiçbirimizin elbiseye ihtiyacı yok ama hepimizin yemeye ihtiyacı var. Ne yapıyoruz? Bakın burada bazen yeme ihtiyacımızı, bazen içme ihtiyacımızı, bazen de geceleyin kalma ihtiyacımızı görüyoruz. Birbirimize muhtacız ve bu ihtiyaçlarımızı en güzel şekilde ne yapmamız lazım? Ee, görmemiz lazım. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konuda bir sürü müjdesi var bize. i̇bn Maced'e geçen bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Din kardeşinin bir işini yapana binlerce melek dua eder. Sübhanallah. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolunur ve kendisinde kendisine kıyamet gününde de nimetler verilir. Allah Azze ve Celle bu nimetlere kavuşmayı nasip etsin bize. Fakat burada söylenenler kulak ardı yapılmazsa bu nimete kavuşuruz. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hayra yol gösteren O hayrı işleyen gibidir Şerli bir işe Yol gösteren de O şerli işi işleyen gibidir Buyurduğu için Ben de ne yaptım Düşündüm ki kardeşlerim belki Tam manasıyla Düşünemediler bunu Nasıl olsa bu işler yürüyor diye Üstüne Düşülmedi ama hatırlatmakta fayda var. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Hatırlat, hatırlatmakta fayda var. Ne yapalım? derneğimizdeki bu güzel faaliyetlerin en güzel şekilde yürümesi için bazı fedakarlıklardan da kaçınmamamız lazımdır. Evet. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve آخر دعواناالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.